açkam Ne haber? Az önce bir kitabın daha sonuna geldim. Pek uzun değildi belki ama Olsun. Uzun olmasın zaten ne var ki. <gülüyor> Eve doğru geçiyorum şimdi. Çok bir yolum kalmadı aslında. Pek şey yok yani işte kısa olacak belki kaydettiğim of Çok yoruldum ben aşka. Ama durmak bilmez bir yorgunluğum olacak yani. Yorulacağım ama durmayacağım. <gülüyor> Durmam yani duramam. Kendime bir söz verdim bize bir söz verdim. Ben verdim yani bu sözü. Hmm. Şu an belki çok konuşkan olamıyorum ama sebebi biraz şey çok uzun süredir uyumadım. Bayağıdır uyumadım yani. Herhalde bir Bilmiyorum bile o kadar söyledim sana. Ne kadar uyumadım bilmiyorum. İşin garip yanı insan uyumayınca şey de olmuyor böyle Uykulu da olmuyor. Başını böyle yastığa tam koymadığı sürece Herhalde en azından ben öyleyim yani. Şimdi insan dedim sen insan değilsin. Ya da öyle değil tabi. Sen bu dünyadan değilsin. Sözlerin aklıma geliyor. Tabi onun öyle bir şeyle bağdaşıklığı yok okey de. <gülüyor> Pardon. Ama baktığımda şey yani. Uzun süre uyumadığım için şeyi de bilmiyorum. Ya şu an uykulu da hissetmiyorum. Ama o. Bayışmışlık ya da adına ne denirse <gülüyor> O üzerimde var yani <gülüyor> Bundan sebep bir Biraz konuşkan değilim yani Dün çok sık yapmıyorum bakma. Hani şey diyorum ya bir kaç defa öyle sana sitem etmiştim. Sen niye eski paylaştıklarıma bakmıyorsun falan diye sitem etmiştim. Bakacağını biliyorum ama işte öyle. Daha sonrasında ben de şeyi fark etmiştim yani. Ben de şey yapmıyorum çok fazla. Neydi eski eski değil hala olan olmaya devam eden ve eski fotoğraflara öyle çok bakmadım fark ettim ama zaten bakınca da çok kötü koyuyor yani çok kötü etkiliyor biraz da onun ağırlığı var üstümde tabi biraz değil bayağı yani yani tane araç sürerken şeyim vardı senin, paylaştığın bir şarkı vardı, işte o kadar uykusuzum ki şarkıyı unuttum ama böyle kayda baktım, hatta benim de ona karşılık sana cevap verdiğim bir tane videom var, işte sen araba sürüyorsun, işe giderken, karşında karlı dağlar. Ben de aramıza mevsimler girmiş diye ağlıyordum. Aramıza mevsimler girmiş. O kadar uzağız birbirimize. Isimler. Sonra o kaydı izliyordum Böyle bir kaçıncı, kaçıncı saniyesine kadar Herhalde Bir 19. saniyesine kadar Şarkı girmeye hazırlanıyor Senin elin direksiyonda Güzel ellerini görüyorum Parmaklarına Ufak ufak oynatıyorsun. Sonra şarkıya giriyorsun. Ama şarkıya bir anda öyle bir girdin ki ben şarkının çalacağını biliyorum ama senin söylediğini hatırlamıyordum. Ya da unutmuşum işte. Neyse. Bakmıyorum çünkü sık. Kötü oluyorum. Son şarkıya bir anda bir girdin. Bir girdin Noçka. Ne sesin o yanıklığı, tüm o birikmiş acıların her şeyini, her şeyin, her şeyin benim, ben sizliğin acısı. Kalkıp oraya gelmek istiyorum diyen loşkan. O kadar kötü oldum ki. Gördüğüm nasıl loçka? Hala ilk günkü gibi mi? Kalbinde yanan kor nasıl? İşte dün bir şey yazıyorken, uzun uzun bir şey yazmaya çalışıyorken bir anda galeriye girdim ve kayboldum yani. E hiçbir zaman bulamadım da kendimi. E devam ettim kaybolmaya, daha da kayboldum. İyi bakalım yaşına. Dün yazdığım bir şey yazısı vardı ya. Sana böyle işte salak ya dediğim. Ne üzerine demiştim baksana o kadar insan uymayınca hafızası herhalde düzgün çalışmıyor yani. Normal olarak. Kendi yazımı o kadar çok fazla okuyup güldüm ki. Gülmekten kastım yani o ağzımı kulaklarıma varan tebessüm olur ya işte insanın. O yani. Onu o kadar çok yaşadım ki. Ne yazmıştım be? Come on boy. Aman da Açıp bakacağım. Yaşlanıyorum. Roçka görüyorsun. Bakalım sen sayfaya bakmış mısın? Sen tabii mışıl mışıl uyuyorsun. <gülüyor> Şu yönetmen isminden bahsettiğim yer Orada benim böyle bir taklinim yapışım vardı Çok tatlısın be Neyse Yani neyse değil tabi ki de Bunun üzerine konuşurum yani uzun uzun konuşurum Ama ne söyleyeceğimi ne konuşacağımı biliyorsun az çok Beni bildiğin için Söylememiş olduğum şeyleri bile tahmin edebileceğini biliyorum. Her şey demiyorum yani burada beni yorma şu an falan demek istemiyorum. Sadece bunun nasıl bir güç olduğunu biliyorsun ya, nasıl bir güç olduğunu biliyorsun. Birşeyi merak ediyorum Raçka. Şunu bil yani. Ben bir hayal dünyasında ya da bir fantezi içinde yaşamıyorum. Bu yazdığım şeylerle... Hani görüyorsun ne şekilde yazdığımı ya da ne şekilde davrandığımı. Merak ediyorum. Şey hissediyor musun? Mesela şu yazdığım kısım yeşil kalp seni var ya bu doğru bir yapıştırırım he gerisini sen hayal et işte bilmem mi mesela böyle şeyleri söylememden artık acaba loşkam kötü mü hissediyor? Kinağıları daha mı ağır basıyor? Loçkasının artık böyle şeyler yazmasını istemiyor mu? Yine söylüyorum ya yani ben hayal dünyasında yaşamıyorum. Bir fantezinin içinde de değilim yani? Kendimi bir şeye kaptırmış da değilim. Allah gayet de hayatın <gülüyor> ya da bizim. Yaşadığımız şeylerin sonuçlarının getirilerini yaşıyorum. Yani evet, sonuçlarını yaşıyorum işte. Ama bu tutumundan da bir şey. demek istediğim bu tutumum hala böyle söylemlerimin olması etmesi, lüçkümün yüzünde artık bir tebessüm, bir arzu, bir coşku her zaman gördüğüm o yüzünde logic'umun yüzünde her zaman gördüğüm o ifadeler yerine artık farklı bir şey mi alıyor şey mi diyorsun yani belki boyumuzu aşıyor mu diyorsun Artık o şekilde gülümsemiyor musun? Hiç geçirmiyor musun? Öyle olmadığını biliyorum. Biliyorsam niye konuşuyorum? Bilmiyorum. Belki de senden bir şeyler duyamadığım içindir. Belki de kördüğümün ne halde olduğunu bilmediğim içindir. Sana haksızlık mı ediyorum? Seni görmeyi çok istiyorum Doçka Ben ne olacağım böyle Ne olacağım